Merhaba, ben Zeynubi Ezgi Kaya. Programı bir süreliğine ben sunacağım. Uygar ismi 3 hafta sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Bergama Kozak Yaylası'nda faaliyet gösteren Koza Altın İşletmelerine ait 4 açık ocak altın madeninden 3'ünün ÇED raporu iptal edildi. Kozak Yaylası'ndaki faaliyet gösteren altın madenlerinin kapatılması için El ile Hareketi'nin verdiği mücadelede ÇED raporu iptal sevinci yaşandı. Yayladaki Uyuzkaya, Yerli Tahtacı ve Gelintepe adlı madenlerin ÇED raporlarının iptalini el ele hareketi dönem sözcüsü Doktor Oya Ot Yıldız ve hareket temsilcileri İzmir Tabip Odası toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısıyla Kozak Yaylası'nın kurtuluşunu kamuoyuna duyurdu. Ot Yıldız, Vali Kıraç'a çağrıda bulunarak, ''Başta valimiz olmak üzere tüm yetkililere buradan sesleniyoruz.'' Anayasanın 138. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28. maddesine göre kararları en geç 30 gün içinde uygulayın. ÇED iznine bağlı olarak verilen tüm izin ve ruhsatları geri alın ve bölgedeki tüm hazırlık faaliyetlerini duydurun. Aksi halde sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevleri için de gereken başvuruları yapacağız diye konuştu. İstanbul Ümraniye'de 2B uygulamasındaki raiç bedelleri protesto eden Taşdelen Mahallesi halkı Şile-İstanbul otoyolunu trafiğe kapattı. Otoyolu çifti yönlü olarak kapatan eylemciler döviz ve pankartlarla hükümeti protesto etti. Basın açıklaması yapan mahalleli yüksek rayç bedellerden yakındı. Sürücüler mahalle sakinlerine tepki gösterirken polisle göstericiler arasında da gerginlik çıktı. Gerginlik eylemcilerin dağılma kararı almasıyla son buldu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Bursa İl Örgütü tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde iklim ve Çevre Adaleti paneli düzenlendi. İklim ve çevre adaleti panelinde ilk sözü alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüsü Sevil Turan, Dört Adalet kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Toplumsal adaletin gerçekleşmesi için iktisadi, iklim ve çevre, katılım ve tanınma adaletlerinin tam olarak sağlanması gerektiğini söyleyen Turan, bunları ekmek, su, söz ve kimlikle sembolize ettiklerini belirtti. İklim ve çevre adaletinin giderek artan önemine değinen Turan, küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliğinin geleceğimizi tehlikeye attığını belirterek buna karşı mücadelenin önemine işaret etti. Toplantı Başköy, Kozağacı, Nilifarçayı, İnegazi, Uludağ gibi Bursa'nın önemli çevre sorunlarının takipçisi olunduğunu, halka, çevreye ve iklime zarar veren her girişimin karşısında olunacağı açıklamasıyla sona erdi. Ekvador, Amazon ormanlarının 3 milyon hektarlık bölümünü petrol araması için Çin petrol şirketlerine satışa çıkartmaya hazırlanıyor. Guardian gazetesinde Jonathan Cayman imzasıyla verilen haberde Amazon'da yaşayan yerlilerin görüşlerinin alınmadığı ve projeye karşı çıktıkları ancak Ekvadorlu yetkililerin Çinli petrol şirketlerine ihale tanıtımı için Pekin'e gittiği bildiriliyor. Pekin tanıtımının dördüncü ayağı. Daha önce Ekvador'un başkenti Quito, Houston ve Paris'te yapılan toplantılar yerlerin protestosuna neden olmuştu. Kaliforniya merkezli sivil toplum örgütü Amazon Watch, Amazon'da söz konusu bölgede yaşayan yedi yerli grubun petrol çalışmalarına karşı çıktığını ve bu projenin çevreye ve yerlilerin geleneksel yaşam tarzına zarar vereceğini açıkladı. Ekvador'un Hidrokarbon Bakanı Andres Donoso ise yerlilerin itirazının siyasi amaçlı olduğunu vurgulayarak onları kalkınmayı ve yoksullukla mücadeleyi düşünmemekle suçladı. Makalede Çin'in Ekvador'da ormanları kestiği, Peru'da bakır çıkartmak için dağları deldiği, Brezilya'da Serralo çayırlığını soya tarlasına dönüştürdü, Venezuela'da ise Orinoako bölgesinde petrol kuyuları açtığı ifade edilerek dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesinin Latin Amerika'nın doğal kaynaklarını tüketen ve kirleten listesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya'nın zengin ülkelerinin yanında yerini aldığını belirtiyor. Meksika Özerk Üniversitesi'nden Profesör Enrique Dussel Peterson geçen yıl yayınladığı bir araştırma Çin yatırımlarının yöneldiği bölge bakımından Latin Amerika'nın Afrika'nın önüne geçtiğini ortaya koyuyor. İzmir'de gemiden sızan atıklar denizi kirletiyor. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çandarlı Belediyesi ekipleri Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Belediyesi sahillerinde gemiden sızan atıkların denizi kirlettiği iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. İzmir Dere mevkisi imbat sitesi önünde başlayan çalışmalarda kirliğe yol açan petrol türevi maddeler Çandarlı Belediyesi'ne ait bir kepçe yardımıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kontrolünde lisanslı atık taşıma kamyonlarına yükleniyor. Şehre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim Şube Müdürü Şükran Nurlu, yaptığı açıklamada ihbar gelir gelmez müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışma başlattığını, Çandarlı sahilleri boyunca inceleme ve denetleme yaptıklarını ifade etti. Bütün koyları gezen ekiplerin deniz içinde bir kirlilik olmadığını tespit ettiğini, ancak atık maddelerin sahile vurduğunu gördüklerini kaydeden Nurlu, bölgeden alınan numunelerin inceleneceğini söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.